Elber Hocam merhabalar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Milleti'nin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Açıldı, kuruldu ve aynı zamanda ilk kez de 1929 yılında 23 Nisan Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edildi ve kutlandı. Şimdi aradan geçen zaman içerisinde 23 Nisan kutlamaları kimi zaman çok büyük coşkuyla, kimi zaman birazcık daha durgunca kutlanıyor, kutlanmaya devam ediyor. Çocukların coşkusu, çocukların tarafında en azından coşku hiç azalmıyor. Evet. Nasıl buluyorsunuz şu anki? 23 Nisan kutlamalarını hakkını verebiliyor muyuz? O coşkuyla kutlanabiliyor mu 23 Nisan sizce? Vatandaş millet bilincinde yer eder. Doğru dürüst anlatılırsa, kutlamayı beceremezsen bir kısmı eğlence için gider. Kasabalarda falan, büyük şehirlerde hiçbir anlamı kalmaz. Türkiye'de şehirleştiği için çocukların hafızasında yer etmez kimliklerin oluşumunda da payı olmaz ee, bu bir ömür nasıl yaşanır kitabında e, çok güzel insan hayatını e, bilimsel olarak da bölünen e, aşamalar yapılıyor hmm. bu aşamalar doğrultusunda da hep bir yere varıyor o da e, insanlara şunu yapın bunu yapın e, böyle olun ama bir de şu var Herkes bir işin ustası olamayabiliyor hayat boyu. Herkes hmm. bir işin erbabı olamayabiliyor. Bu, bu insanlara mutlu olmaları için neler öneririz? Herkesin bir erbabı olduğu iş vardır. Yoktur olmamak diye. <gülüyor> bu memlekette iki kolu olmayan kız dünya yüzme şampiyonu oluyor. <gülüyor> Örneği önünüzde uzağa bakmanıza da lüzum yok. Bu toplumdan da çıkabiliyor demek ki. <gülüyor> Herkes atom fizikçisi olacak değil mi? E, hukukçu olur. Herkes hukukçu olamaz, gider ressam olur. Bunlar ciddi işler. Herkesin resim yapamayacağı belli boşuna uğraşma. Konservatuvarda okur, şan hocası olur. Büyük bir opera sanatçısı olur. Türk müzikiyle uğraşır. Onu iyi yaparsa o da iyidir. Yani botanikçi olur, veteriner olur. Çobanlık da iyi bir sanattır. Çünkü çobanın yapacağı işleri eğitilmiş bir çobanın yapacağı işi veteriner yapamaz. Hı hı. Bu sabit Rusya'da, Kafkasya'da falan çobanlığın organize edildiği, eğitildiği yerlerde veterinerlerin batırdığı sürüyü ço çobanlar kurtarıyor. Hı hı. Yani biliyor onları nasıl ıslah edeceğini, nasıl o hastalığa yulaştırmayacağını. Dikkat ediyor yani onların hepsini Veterinerler o kadar iyi bilemezler Çok, Çok önemli bu Yani çoban Eliyle doğum yaptırtabiliyor Yani acemi bir veteriner Telef edebilir hayvanı Yavruyu da hayvan Evet yavruyu da şeyi de yani hayvanda. Bunlar önemli Her meslekte iyi kötü vardır Herkesin de Belirli mesleğe yönelmesi şart değil Maalesef Türkiye toplumuna bu kazınmıştır. Mesela fakir kızın mutlaka öğretmen olması isteniyor. Yanlış, olamıyor. Olabilecek olanı var, olamayacak olanı var. Niçin terzi olmuyor? Niçin aşçı olmuyor? Niçin onun gibi başka mesleğe girmiyor? Yani sekreterlik tercih etmiyor. Bunlar değişiyor Mamafe, onu da söyleyeyim. Ee, hocam ben çocukken Anadolu kelimesini duyduğum zaman çok heyecanlanıyordum. Hem kendime ha, ait Anadolu, hissediyordum ha. hem bir saygıyla e, bildiğimiz e öyledir, bir yerdi. Şimdi... ama. Anadolu kelimesini duymayalı evet, yıllar oldu. Şimdi niyetin yok çünkü Anadolu imparatorluğu ayakta tutan bir kıtadır. Benim babam yani biz Anadolu değiliz. Hı. Fakat babam bu tip küçümsemelere karşı her zaman bir ağırlığını koyardı. Anadolu İmparatorluğu tutan kıtadır derdi yani. Bu İmparatorluk ve bu topraklar için öldüler. Başkaları da öldü ama bu insanlar da oturmadı derdi. Onu çok söylerdi. Bu önemli. Hı hı. Çünkü görüyorsun işte güneyimizde Suriye'yi, Muriye'yi. Hatta rafine bir ülke olan İran'ı bazen. Bırakıp gidiyorlar yani. Savaşıyorlar başka. Ama mesela Suriye hiçbir şey yapmıyor Kaçmaya bakıyor falan O bakımdan bunları takdir edersin Fakat son 50 senedir Biraz daha fazla hatta değil mi Böyle bir ortam Kalktı ortadan Bunlar üretiyorlar, üretime katılıyorlar Düzgün bir katılım değil Maalesef Devlet fikri, toplum fikri Tam anlamıyla oturmamış Kendi küçük Dar menfaatlerini gözlüyorlar O iyi değil o yani belediye seçer gibi hükümet seçiyorlar. O yanlış. O yüzden e, artık Anadolu bizi ürkütüyor Yani bazı şeyleriyle. Her yazılanı şey doğrusuna koyamazsın yani. E, realiteye koyamazsın. Realiteye koyduğun, koymadığın gibi bazı halde de abartmayı kabul etmen güç. Yani... Türk toplumunda olan bir takım ensesler, şunlar, bunlar her yerde var, her yerde var. Bunları basınca ölçülü yazıyor yahut yazdığı zaman anlıyorlar. Burada öyle bir şey yok, kullanılıyor bu. Yani hele şu ara artık başka şeyleri tenkit etmek yasak olduğu için vira oraya yükleniyorlar. Bütün bir kıtanla insanla dışlayamazsın. bu mümkün değil. Dışladığın takdirde de mutlu olamazsın. Çünkü biz burada yaşayacağız yani. Bu kadar açık. Baktığın zaman hoşuna gitmiyor Orta Anadolu'da bazı kentler. Ama onlarla yaşamak zorundayız. Ve oranın gıdasıyla geçineceğiz vesaire. Hocam e, çok güzel bir e, ifadeniz var e, kitapta da geçiyor. Diyorsunuz ki evet müzelerimiz güzel, güzel müzelerimiz var ama yeterlidir. bil bir milli müzeye ihtiyacımız var. Bir. Evet. Bu milli müze nerede olmalı ve çatısı Vallahi nasıl onun olmalı? Kavgasını yapıyorlar Ankara mı İstanbul mu diye. Yani tabii ki İstanbul önde gidiyor. Hı -hı. Milli müze kendimizin olan, olmayan ama bizde zaten o kadar çok şey var ki onları bir araya getirmek lazım iyilerini ve bizim topraklara ait olmayan mühim şeyleri de toplamak lazım. Yani bu insanların hiç değilse 1-2 Rembrandt, <Gülüyor> hiç değilse 1-2 Efendime söyleyeyim bir Renoir, bilmem Sisley, bulabilirsen öyle şeyler, <Gülüyor> seyretmeleri, izlemeleri, değerlendirmeleri gerekir. Tabii Milli bir eğitim merkezidir aynı zamanda. Ona göre turlar olur, ona göre uzmanlar olur. Yani şu şey, ben Pushkin Müzesi'ne gittiğim zaman orada gönüllü rehberler var. Mesela bir tanesi bir ünlü aktörün kızıydı. Kadın o kadar güzel anlatıyor ki resimleri lise çocuklarına. Ben dikildim kaldım, iki saat işi gücü bıraktım. Serseri gibi oturdum dinledim. Rusçası güzel, anlatımı güzel bir zevk. Şimdi bizde niye yok? Bir sürü Çacaron Hatun var. Kendini de çok entelektüel zannediyor ki hadi git öyle bir iş yap işte mesela git bir müzelere gönüllü rehberlik yap. Ben bunu yapmayı denedim Topkapı'da hüsranla bitti gelmiyorlar. Gelenlerden de bazıları bir müddet sonra projeyle geldiler bana yeni arkıma kapılmışlar. Hepsini kovaladım tabii yani olmuyor. Hı hı. İnsan demek ki bazı şeylerde milletin karakteri ve umumi yetişme seviyesi çok önemli. Bunları anlatamıyorsunuz kimseye. Çok önemli bu. Hı hı. Peki e, Notre Dame geçtiğimiz hafta biliyorsunuz büyük bir yangın yaşadı. Şehirler de yanar tarihte. Londra yangın yangını, Bursa yangını, yangını, yangını İstanbul yanlış yangını. Yanlışta bazı şey gider. İşte çok enteresan ilk önce modacılar verdiler. Modacılar 1 milyara yaklaştı. Hatta herif diyor ki vergi işine de karıştırmıyorum diyor. Yani bunu vergiden muaf tutacak şekilde de vermiyorum diyor. Hakikaten Allah'a verdiğim gibi bir şey olabilir. Bu tiplerde çok şey vardır böyle bir iman falan vardır. Yani bir sürü insan da sağdan soldan veriyor. Talebeliği geçmiş Paris'te yahut orada yaşamış orada para kazanmış. E şimdi benim Fransa ile ilişkilerim çok azdır. Yani ben Fransa'dan iki ay maaş aldım hoca olarak. Bir üç ayda talebe olarak burs aldım. Buradan da verebilirim. Oradan geçerken kutuya da biraz bir takım para atabilirim. Yani böyle eğilimler de var. Evet. Ve Notre Dame Notre Dame'dır. Gotik kiliselerin en tipi değildir. Belki en önde gelen de değildir hatta Fransa içinde bile. Ama önemlidir yani. Hı hı. İnsan üzülüyor. Mesela ilk önce dedim ki bunun vitrayları patladı gitti dedim. Yani beni herkes bir yere takıyor çünkü. Evet. Vitrayları çok önemli. 20 metre boyunda şeyler var. Vitraylar var. Renkler falan. Bu dedim yani gitti çok. Sonra dediler ki ertesi gün hayır vitraylar kurtuldu. Şimdi gene bir haber, kurşunlar erimiş, işte bitti, işte mahvoldu. Yani Tabii. onu nasıl temin edecekler bilmiyorum. Eğer camlar muhtevasında zarar görmemişse belki onları bilirler, çok vakit alır. Tabii öyle o Macron'un dediği gibi 5 senede bitirin biraz hava alır, öyle şey olmaz. İşte o kötü politikacı yalanıdır. <gülüyor> Bu gibi şeylerde o kullanılmaz. Beş senede bitiririm diye bitmez. Beş senede biter mi o? Bitmez. Orada binlerce borusu var orgun. Onlar nasıl temizlenecek bir kere? <gülüyor> Gerçekten zarar gören varsa nasıl telafi edilecek? O fizik ilminin şeyi zor. Aslında uygun yapılması çok zor değil mi hocam? hocam yani? Tutmaz zor. Tutmaz <gülüyor> yani ince ince çalışıp temizleyip zarar gören de ona göre restore etmezsen. O tutmaz o yani. Artık bir daha oturdam da aynı şeyi dinleyemezsin. Onu yapabilirsin ama çok vakit alır o. Çok para alır. Parayı buluyorlar vakit diye bir şey var. <gülüyor> hani diyormuş ya kuruşşaf Stalin tıraat <gülüyor> muharebesinde çok katlarda bir komiser <gülüyor> bir şey yaptığı zaman diyormuş ya her şeyimiz var. Paramız var. Vodkamız da var. İkramız da var. İkra dediği harbiyar. <gülüyor> Vakit yok diyormuş. Vakit, vakit önemli şey. Hı hı. Vakit çok önemli. Yani burada e, çok lazım olan şey vakit. Belki bir nesli alacak o. Tabii. E, o arada birinin 5 de burayı bilmem ne yaparım demesi ucuzluk. Hakikaten ben bunu dinledikten sonra e, Macron'un Suçlanmasın ve başarısız denmesin nedenini daha iyi anladım. Hı hı. Ee, bu kadar bu çok küçük açık. bir olaydı. Evet hı. yani o toplum çok mükemmel. <gülüyor> Eğri tarafları da çok. Mesela sokağa çıkanlar onlara ayıplamıyorum. Çok zor yaşayan bir kitle Fransa'nın proletaryası. Hı. Bize kim verecek diyorlarmış yani. Bu din parçası tabii çok antipatik görünüyor insanlara ama bence onlara da bir şeyler vermeleri lazım. Göz kulak olmaları e lazım. Not, Onarmaları lantalar, lazım işte anladın önemli, Onlar da üretiyor memleketi. Doğru. Onlar da o kültürün bir parçası.